Kur'an kavramları. Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan. Bismillah, Elhamdülillah ve ssalatu vesselamu ala Rasulillah. Sevgili dinleyiciler, yine bir Kur'an kavramıyla karşınızdayız. Bugün Ensarullah kavramını işlemeye çalışacağım. Ali İmran Suresinin 52 ve 53. ayetlerde ilk olarak Kur'an'da kullanılan bu kavram Ensarullah olarak 3 e, yerde e, zikredilir. Ensar kelimesiyle Kur'an'da 11 yerde ifade edilir. Ama bu kelimelerin kökü olan nusret e, köküyle 158 yerde ifade edilir. Tabi bunun yanında Kur'an'da muavenet kelimesinin, kardeşlik ifadesinin ve müminler arası ilişkilerle alakalı beyanlarının izah edildiğinde yüzlerce ayette bu kavramın bir benzerlerinin işlendiğini görürüz. Ensarullah, kelime anlamıyla Allah'ın yardımcıları demektir. Şok edecek bir kavramdır aslında. Allah'ın samet olduğunu bilen hiçbir şeye ama hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını her şeyin ona muhtaç olduğunu bilen insanların Allah'ın yardımcıları olmasını Allah'ın emretmesini istemesini önce yadırgayabilirler anlamayabilirler. Ee, bunun e, hemen basit yorumu Allah'ın dininin yardımcıları, Allah'ın peygamberinin yardımcıları, Allah yolunun yardımcıları şeklinde açıklanabilir. Ama niye Kur'an Allah yolunun yardımcıları, Allah'ın dininin yardımcıları dememiş de Ensarullah Allah'ın yardımcıları demiş. Bu kavram üzerinde e, düşünmek zorundayız. O yüzden... Allah'a yardım etmek. Yaptığımız bir yardımın, iyiliğin, ihsanın direkt olarak Allah'la irtibatı ne orandadır onu değerlendirmek mecburiyetimiz var. Yaptığımız şey kulluk mudur, ibadet midir, Allah'a yardım mıdır, bunun iyice batılın hiç kendisine bulaşmadığı, dünyevi gerekçe ve anlayışların ibadet kavramına zarar verecek hususların bulaşmadığı şeklinde netleşmesi için emsarullah ifadesi çok önemli bir kavramdır. Söz gelimi bir insanın, hatta bir adım ileri giderek bir Müslümanın yardıma ihtiyacı var. Ama öteki tarafta da Allah'a yardım edilmesi, yani Allah'ın dinine, direkt olarak Allah'a yardım edilecek gibi berrak, net olan davaya yardım edilmesi karşı karşıya kalırsa, o zaman insan bir mümin olarak neyi tercih edecektir? Allah'la bir başka yaratığın mukayesesinde tercihi nereden yana kullanıyorsa mümin, kullanması gerekiyorsa, önce Allah'a yardım kabul edilecek davanın, dinin, Esasıyla alakalı bir ihtiyaç var ise, enerjisini, gücünü, yardımını diğer insanlara ve hatta Müslümanlara kullanıp da gücünü heder etmeyecek, az lüzumlu yere kullanmayacaktır. Söz gelimi, Allah Resulü'nün Mekke hayatında Müslümanların hiç yardıma ihtiyacı yoktu diye düşünülebilir mi? Bunu ekonomik yönüyle düşünebilirsiniz, sıkıntı ve işkenceler yönüyle düşünebilirsiniz, e, zalimlerin zulmüne muhatap olma yönüyle düşünebilirsiniz. Peygamber ve yanındaki Müslümanlar güçlerini Müslümanlara ve hatta mazlum insanlara yardım etmekten yana mı kullandılar ilk planda ve önemli oranda yoksa Allah'ın dinini, Direkt olarak ilgilendiren Allah'a yardımla alakalı değerlendirebileceğimiz mesaja zarar verecek bile olsa putlara karşı tavır almayı Müslümanlara yardım için geri plana mı çektiler yoksa Allah'ın dininin yardıma ihtiyacı olduğu noktada Müslümanlara sabır mı tavsiye ettiler? Yasir ailesinin çektiği işkenceleri bir gözümüzün önüne getiriverelim. Hababın, Bilal'ın işkenceleri e, ne oranda yüklendiler bir düşünüverelim. Allah Resulü bütün gücünü, Müslümanların imkanlarını onlara yardıma mı seferber etti, yoksa davanın insanlara ikame edilmesi yönüyle esas gücünü o noktada mı kullandı? Evet, Yasirlere sabran ya aile Yasir derken, Sabredin Yasir oğulları Yasir ailesi inne me ayda kümül cennet cennet sizi bekliyor diye onların yardımsız bırakılmalarını dünyada Allah'ın yardımına muha muhatap olmalar açısından sabırla değerlendirmelerini isteyerek esas gücünü İslam'ın yayılmasına Müslümanların zahiri planda işkence çekecek, zarar ve ziyan görecek e, kölelerin, fakirlerin, gariplerin daha fazla zorlanacağı durumda İslam'a e, insanları teşvik etmek için gücünü oraya mı verdi? Bunun cevabını tarihle birlikte bu kavramın ruhumuzda yer ettiği özelliklerle değerlendirmeliyiz. Bugün, ee, yöneticilik yönüyle veya toplumda öne çıkma yönüyle insanlar mümkün ki e, Müslümanlardan bazı yardımlar isteyeceklerdir. Hz. İsa'nın men ensari ilallah ifadesini öne çıkartarak Allah yolunda, Allah'a giden özelliklerde, Allah'a yaklaşmada benim yardımcım kimler olacaktır ifadesini bugün tercih konusunda öne çıkartabiliriz. Bir insana, bir Müslümana yardım edeceksek, Allah'a giden yolda yardımımızı odaklaştırmamız gerekiyor. Onun dışında dünyevi ihtiyaçlar bitmeyecektir. Dünya konusunda insanların yardımlaşma çağrıları tükenmeyecektir. Ama önceliği nereye vermemiz ve Kur'an'ın teşvik ve tavsiyesi, ne hususlardadır? İşte Ensarullah kavramıyla bunları anlayabiliriz. Allah'a yardım özelliğini taşıyorsa yardımımız, ibadet özelliğini taşıyorsa, İslam'a hizmet özelliği ile alakalıysa Allah uğrunda, Allah'a giden yolun açılması hususunda yardımlaşmaya giriyorsa, bu Ensarullah çizgisine e, girmek demektir. Bu özelliklere girdiği şüpheliyse insanın yardımı dünyevi konuda yardımlaşmadır. Belki sevaba da girilebilir ama Kur'an'ın dava adamlarının özelliği olan ensarullah dediği kavrama uygun düşmez. Böyle bir giriş yaptıktan sonra Ali İmran suresinde Kur'an'da musaf tertibiyle ilk yerde ilk sırada yer alan ayeti mal olarak vereyim Hazreti İsa, İsrail oğullarının küfrünü Allah'ın gönderdiği gerçekleri örtbast etme eğilimlerini fark edince sordu men ensari ilallah Allah yolunda benim yardımcılarım kimler olacaktır havariler dediler ki biziz Allah'ın yardımcıları yani Allah yolunda senin yardıma ihtiyacın var bu konuda sana destek olacak Allah'a giden yolda biz olacağız biz Allah'a iman ettik sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız, Allah'a teslim olanlarız diyorlardı. Rabbimiz bize bunları anlatıyor ve örnek almamız gerektiği mesajını satır aralarında bize veriyor. Kur'an'da Ensarullah'la alakalı bir iki tane daha ayeti hatırlatayım ve konumuza o şekilde giriş yapmış olalım. Hac Suresinin 40. ayeti mal olarak, Allah kendisine yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah güçlüdür, azizdir, galiptir. Yine Muhammed suresinin yedinci ayetinin maali, Ey iman edenler eğer siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder. Ayaklarınızı sabit tutar, kaydırmaz denilir. Yine, Sadece belirli insanların böyle yaptığını idealist bir yaklaşımla değerlendirmeyelim. Hepimizin bu konuda mecburen yapmamız Allah'a yardım etmektir. Ensarullah olmaktır. Saf suresinde bunu bilmemiz için Allah saf suresinin 14. ayetinde bunu emir sigasıyla da ifade eder. Ey iman edenler siz... Allah'ın ensarı yani yardımcıları olun, ensarullah olun der ve Meryem oğlu İsa'nın havarilerle yardım konusunu gündeme getirir. Ne demektir Allah'a yardım etmek? Allah'ın elbette samet olduğunu her insan, aklı çalışan herkes tabii ki başta Müslümanlar olmak üzere iman eder ve bilir, kabul eder. Allah'ın hiçbir yardıma ihtiyacı yok. Peki öyleyse Allah niye Allah'a yardım edin diye emretmektedir? Allah'a yardım etmeye bizim ihtiyacımız vardır. Allah'ın tüm emirlerinde olduğu gibi, Allah niye namaz kılın der, niye oruç tutun der, bizim namazımıza, orucumuza ihtiyacı mı vardır? Elbette Allah için böyle bir ihtiyaç söz konusu değil. Ama Allah Rahman ve Rahim'dir. Hem imtihan, ...kazanmamız için bize e, nelere yapışmamız gerektiğini yardım ederek söylüyor... ...hem de dünyada biz Allah'ın emirlerine yapışarak Allah'ın yardımına muhatap olacağız... ...güzellikler bize ancak Allah'ın emirlerine uyduğumuz müddetçe açılacak diye... ...namaza benim ihtiyacım var da Allah onun için namaz kılmamı emrediyor... Oruca, zekata, infak etmeye, insanlara yardım etmeye ama her şeyden önce Allah'a yardım kabul edilecek dine, davaya, İslam'a hizmet etmeye benim ihtiyacım var. Senin ihtiyacın var. Bütün Müslümanların ihtiyacı var da Allah o yüzden Allah'a yardım etmemizi emrediyor. Bu yardımı tabii ki biz insani özelliklerde düşündüğümüzde, ...yardım muhtaç olana yapılacak gibi bir anlayış ille de aklımıza geliyorsa o zaman hemen tevil edeceksiniz. Mecazi bir ifade olarak değerlendireceksiniz. Allah'ın dinine yardım edin, Allah'ın yoluna yardım edin, Allah'ın davasına, İslam'a yardım edin anlamlarında kullanacaksınız. Ama tekrar edelim Allah bu kelimeleri mecazi olarak da olsa... Ee, bu şekilde ifade ettiyse bunda önemli hikmetler vardır demek zorundayız. Allah diyemez miydi ki dinine yardım edin, yoluna yardım edin, peygamberlerine veya Allah'ın yolundan giden insanlara yardım edin diyemez miydi? Niye ensarullah olmamızı istedi? Bu aynı zamanda bizim için büyük bir şereftir. Yani bir şeye yardım etme ee, ruhumuza ve insani özelliklerimize e, ne kadar güzel gelecek biz ne kadar güzel bir şeye katkıda bulunuyorsak dünyada övünecek bir yapı varsa dünyada övünecek büyük bir başarı varsa bu konuda bizim de bir katkımız varsa e, benim de işte şu güzel bir şeyde katkım var diye e, iftihar ediyor veya e, bir mutluluk huzur duyuyorsak güzellerin en güzeli Allah'ın Zatı ve ona ait özellikler olarak düşündüğümüzde Allah'a yardım etmenin büyük bir huzuru, mutluluğu, güzelliği, Allah'ın davasının, dininin aslında Allah dilemiş olsa bize hiç yardıma ihtiyaç hissetmeyecek şekilde düşmanları kahreder, kafirleri helak eder, inançsızları perişan eder, putları darmadağın eder, bize gerek duymadan... Kendi davasını dinini ikame eder veya yine Kur'an diyor ya Allah dileseydi insanları tek ümmet yapardı. Allah dileseydi bütün insanlar iman ederdi. Allah niye kadir değil ki? Ama Allah diliyor ki benim elimle kendi dinini ikame etsin. Benim elimle Allah'ın davası güç kazansın. Benim elimle müminlerin eliyle kafirlere ceza versin. İntikamını müminlerin vasıtasıyla yapsın. Yoksa her şey Allah'ın askeridir. Müminlerin güçlü olmadığı Hazreti Musa'dan önceki dönemlerde insanlar topyekün birleştiler, peygamberlerini yalanladılar, onlara hakaret ettiler, yurtlarından sürmeye çalıştılar, öldürmek için tuzaklar kurdular. Allah ne yapmıştı? Kur'an haber veriyor. Rüzgarını vesile kılmıştı. Rüzgar Allah'ın ensarı olmuştu, askeri olmuştu, cündü, hizbi olmuştu ve rüzgar kahrediverdi. Siz tabiat gücü kendiliğinden böyle yaptı diyebilirsiniz, e, kaybedenlerden yana olabilirsiniz ya da her şeye gücü yeten, her şeyi tasarrufu altında bulunduran, her şeyin Rabbi olan Allah'a ait e, bu gücün kullanıldığını değerlendirirsiniz. Depremi fay hatlarına yaratıcı olarak, sebep olarak verirsiniz. Ya da Allah'a ait bir güç ee, ve Allah'ın sünneti olarak belirli kurallar içerisinde uygulanan bir özellik olarak değerlendirebilirsiniz. Ama Kur'an diyor ki, Estağfirullah ve lillahi cunudu semavati vel, vel ard. Yeryüzünün ve yüzünün hepsi askerleri Allah'ındır. Yeryüzünde ve gökyüzünde bulunan her şey, Allah'ın emrinde hazır askerdir. Allah öyle emretti diye güneş her gün doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Enerjisini doğduğu günden bugüne kadar azaltmadan, gücünü e, efendim e, zayıflatmadan e, ne kadar insanlara Allah'ın enerji göndermesini, ısı ve ışık göndermesini takdir etmişse o kadar gönderiyor. Daha çok gönderse elinde değil ki. O Allah'ın askeri. Ve Allah'ın emrine muhatap ve isyan etme e, gibi bir şeyi e, fıtratında olmayan e, Allah'a her an askerlik yapan bir konumda. Bunu yağmur içinde düşünebilirsiniz. Sinek veya böcek içinde düşünebilirsiniz. Şer zannettiğiniz herhangi bir pislik veya mikrob içinde düşünebilirsiniz. Bunlar e, Allah'ın e, yeryüzünde tanzim ettiği kuralları yani sünnetullah çerçevesinde Allah'ın kendi yapılarına verdiği e, gücü Allah'ın istediği istikamette kullanmaktadırlar. Dolayısıyla ensarullah olmak Allah'ın askeri olmaktır. Allah'ın emrine riayet etmektir. Allah'la yardım bağını oluşturmaktır. Dolayısıyla Allah'ın kendisine yardım edeceği düğmeye basmaktır. Ben yardım ediyorum zannıyla aslında Allah'a hiçbir şey ilave etmiş olmuyorum. Allah hiçbir şeye muhtaç değil ama öyle yaptım zannederek kendime yardım etmiş oluyorum. İşte bunun e, Kur'an e, ifadesi olarak Allah'a yardım, Ensarullah ifadesi. Ee, ...bu şekilde değerlendirilmelidir. Ensar kelimesinin kökü yardım etmek anlamına gelen nasır kelimesidir, nusret kelimesidir. Bu insanlar için aynı zamanda bir zafer, bir başarı anlamına da gelir. Allah'ın nusret vermesi yönüyle. Ensar kelimesi de yardım edenler manasına gelir. Ensarullah da Allah'a yardım edenler anlamına gelir. Ama mecaz olarak siz Allah'ın yolunun yardımcıları, Allah'ın dininin yardımcıları olarak düşünebilirsiniz. Yine Medine halkından olup da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Mekke'den hicret eden, muhacirleri barındıran, onlara her türlü yardım eden Evs ve Hazreç kabilesindeki Müslüman insanlara da yardımcılar anlamında ensar diyoruz. Medine'li müminlere ensar, Mekke'den hicret edenlere de bildiğiniz gibi muhacir ve bu iki grubun oluşturduğu müminlere de İslam literatüründe sahabiler diyoruz. Ensarullah, lügat anlamı olarak Allah'ın yardımcıları demektir. Ee, az önce yanlış anlaşılmasın diye ısrarla vurguladığım gibi, İhlas suresinde ifade edildiği şekilde, Allah samet olduğu, hiçbir şeye ihtiyaçta bulunmadığı, yaratıkların ona muhtaç olduğu için bu ifade mecazi olarak kabul edilebilir. O yüzden Ensarullah kavramına Allah'ın dininin, Allah'ın yolunun yardımcıları anlamı, tefsirlerimizde, meallerde verilmesi, halkın yanlış anlamaması açısından tercih edilmiştir. Ensarullah Allah'ın dinini, şeriatını hükümlerini, nizamını koruyan ve bu hususta elden gelen gayreti sarf eden kimseler demektir ki bu ifade Kur'an-ı Kerim'de demin ifade ettiğim gibi 3 yerde Ensarullah ifadesiyle 11 yerde de Ensar ifadesiyle kullanılır. Yine Allah kendi dinine, Kur'an'daki ifadeyle Allah kendine yardım edene elbette yardım eder denilir. Kuşkusuz Allah kuvvetlidir, galiptir. Haç suresinin 40. ayetinde. Allah'a yardım, Allah'ın dininin yerleşmesine, güçlenmesine, onun aziz olmasına, insanları yön yönetip yönlendirmesine, birey ve sosyal hayatlarında hakim durumda olmasına, Yardım etmek demektir. Allah'a ibadet ancak o dini benimseyenlerin gayret ve fedakarlıklarıyla yerleşip topluma hakim olur, hükümran olur. Bu din yerleşince de insanlar Allah ile daha kolay bağlantı imkanı kurarlar Allah'ın hükümleri yerleştiği zaman. İşte bunun mücadelesini vermek, bunun gayretiyle Allah'ın hükümleri tatbik edilsin diye gayret etmek Allah'a yardımdır. Yani Allah'ın dinine yardımdır. İşte kişiyi, insanları, toplumu Allah'a yaklaştıran eylemlerin yapıldığı ortam içinde insan yaşarsa, o zaman o insanın dünyada huzuru da, dünyadaki rahatı ve kendisine yardımı da, ahiretteki Allah'ın yardımı da en üst seviyede olacaktır. İnsanları Allah'a yöneltmek üzere görevlendirilen peygamberler vardır Kur'an-ı Kerim'in anlattığı. İşte onlara yardım etmek ensarullah olmak demektir. Peygamberler hak dini yerleştirmek için insanların desteğine ihtiyaç duymuşlardır. Hz. İsa'nın Allah yolunda yardımcılarım kim olacak diye etrafındaki havarilere sorduğu gibi. Halbuki e, ilk planda zannediyoruz ki Allah kendi dinine yardım etmeye kadir ve insanların yardımına muhtaç değil. Elini kaldırsın Hz. İsa. Allah'ın yardım etmesini istesin. Bizim sık sık yaptığımız gibi. Ya da peygamberimiz niye Medineli e, insanların ensar olmasına, kendisine ve kendisi gibi İslam davasına gönül vermiş muhacirlere yardımcı, ensar, ensarullah olmasını istesin. Çünkü Allah'ın kuralları böyle. Allah'ın isteği böyle. Kulla Allah arasındaki ilişkiler kul öncelikli olması Gerek, olmasını gerektirir. Kul ibadet edecek, karşılığında Allah yardım edecektir. Kul Allah'a yardım edecek, Allah ona yardım edecektir. Allah'a yardım etmeden, Allah'ın dinine hizmette bulunmadan, kişinin ellerini kaldırıp, Ya Rabbi bana yardım et, davamıza yardım et, İslam'ı güçlendir demesi, sünnetullaha aykırı bir şeydir. Aynen şunun gibi, tarlanız var, buğday, veya başka ekin ekmiyorsunuz, ekmediniz ve ellerinizi kaldırıyorsunuz, dua ediyorsunuz. Ya Rabbi tarlamda buğday ver, ürün ver diye. Evlenmiyorsunuz ya da evlendiğiniz halde gerekli e, davranışta bulunmuyorsunuz, elinizi açıyorsunuz, dua ediyorsunuz. Ya Rabbi bana çocuk ver. Bu, e, haşa Allah'ı hizmetçi zannetmek, Allah'ın yeryüzünde koyduğu sebepleri e, önemsemeyerek, Allah'ın sünnetini Adetini önemsememek demektir. Bu haşa Allah'la alay etmektir. Allah'ın gücünü denemek gibidir. Sen sebeplerine yapışacaksın. Allah'ın yardımını ondan sonra isteyeceksin. Bakara suresi 214. ayette müminlerin başlarında peygamber olduğu halde nice sıkıntılara uğradıktan sonra Allah'ın yardımı yakındır denilir. Bu sıkıntıları Allah için sen göğüs germeden her türlü kolaycılığı ...dava adamı olmanın gerektirdiği bedel ödemeyi önemsemez bir tarafa çekilirsen... ...ve ondan sonra Allah'ın bana yardım etmesini istiyorum diye dua edersen... ...deminki evlenmeden bir kimsenin çocuk istemesi gibi hatalı olur, yanlış olur ve görev bilincinden uzaklaşma olur. Onun için... Kul öncelikle Allah'ın dinine, Allah'ın davasına yardım etmelidir. E, bu konuyu biraz daha irdelersem şunları da ilave etmek isterim. Secde suresinin 7. ayetinde Allah yarattığı her şeyin güzel olduğunu, her şeyi Allah'ın güzel bir şekilde yarattığını ifade eder. Yine Tin suresi 4. ayette çoğunuz mal olarak da bilir, insanı en güzel biçimde, ehsen takvim şeklinde yaratan, Allah'tır insana şekil verip şeklini güzel yapan ve onları güzel besinlerle rızıklandıran Allah'tır Allah insanı şan ve şeref sahibi kılarak ona ikram etmiş rızık vererek onu e, beslemiş e, rahman sıfatını tecelli ettirmiş Yaratıklar, yarattıkları e, varlıkların yaratıkların hepsinden insanı şerefli ve üstün kılmıştır İsra suresinde ifade edildiği gibi Evet gökleri ve yeri yaratan, gökten suyu indirip onunla insanlara ve diğer varlıklara rızık ve meyveler çıkartan, izni ile denizde yüzüp gemileri e, yüzdüren, emrimize veren e, hepsi Allah'tır. Dolayısıyla güneşi, ayı, diğer varlıkları, hayvanları ve bitkileri hizmetimize veren ancak ve ancak O'dur. Bunca nimet ve ihsanını sunan, Allah insanları niçin yaratmış? Sadece ve sadece kendisine ibadet etmek, kulluk yapmak için Zariyat suresi 56. ayette ifade edildiği gibi yaratmıştır. Yani dünya ne seçim ne geçim dünyasıdır. Dünya insanın kulluk yapıp yapmayacağının denene, denendiği, imtihan edildiği bir alandan başka hiçbir şey değildir. Yeryüzündeki tüm Varlık gayemizin sebebi tek kelimeyle Allah'a kulluktur. İnsanlar kulluğun dışına çıkamazlar zaten. Mutlaka her an kulluk yapmaktadırlar. Ya Allah'a ya hevalarına nefislerine, ya Allah'a ya tağutlara, ya Allah'a ya paraya, kula, ya Allah'a ya kendisinden daha aşağı durumda olan varlıklara ya da şahsiyetlere kulluk yapmaktadır insan. Ama mümin olan Allah'a kulluk yapmanın, Allah'a yardımla alakalı olduğunu, dolayısıyla kendisine ait bedellerin de bulunduğunu kabul eden insandır. Kur'an'ın nazarında hayat, her şeyiyle bir imtihan, daha doğrusu imtihanlar zinciridir. Yeryüzünün ve gökyüzünün yaratılış gayesi de, insanın imtihana tabi tutulması olduğunu Hud suresi 7. ayette ifade eder Cenab-ı Hak. Mülk suresinin ikinci ayetinde de bildiğiniz gibi ölümün ve hayatın yaratılışı da aslında insanın imtihana tabi tutulmasından başka bir şey değildir. İşte Allah'ın dünya ve ahirette yardımını ve vaat ettiği ahiretteki cenneti kazanabilmesi için insanın hayatı boyunca tabi tutulacağı imtihanlardan geçmesi ve kendisini mümin olarak kanıtlaması gerekir. Bütün bunları niye söyledim? İnsandan kendine doğru adım atmasını isteyen Rabbimiz, dünya imtihanını kazanması için, insandan gayret ve çaba istemektedir. Bununla imtihan oluyoruz. Yardımla imtihan oluyoruz. Dolayısıyla, bizim kulluğa uygun davranışlar sergilememiz gerekir ki, Allah'ın bize karşı lütfu, dünyada ve ahirette istenildiği gibi olsun. Tüm alemlerin Rabbi olan, ee, hiçbir şeye ihtiyaç hissetmeyen Allahü Teala, insana verdiği bunca nimete şükür mü yoksa nankörlük mü edileceğini denemektedir. Onun için kul ile Allah arasındaki ilişkiler, tekrar edeyim, kul öncelikli olmalıdır. Sünnetullah dediğimiz Allah'ın değişmez yasalarındaki icraat böyle istemektedir. Kul, Allah'a iman edip Allah ve Resulüne itaat edecek. O zaman, Allah da onları büyük kurtuluş olan, içinde ebedi kalacakları cennetlere koyacaktır. Nisa suresi 13. ayette ifade edildiği gibi. Yine kul şükredecek, Allah da nimetlerini artıracaktır. Şükretmeden Allah'ın kula nimetlerini artıracağı vaadi söz konusu değildir. İbrahim suresi 7. ayette bu vurgulanır. Kul ihsan edecek, Allah da ihsan eden muhsinleri sevecektir. Allah'ın sevmesini istiyorsa kul ihsan bilincine hem Allah'ı görür gibi ona yaklaşan ibadet eden hem de insanlara yardım eden e, pozisyonunu ihsanla gerçekleştirecektir ki Allah da ona e, sevsin ve yardımıyla muhatap olsun. Kul Allah uğrunda cihad edecek ki Allah da kendi yollarına onu eriştirsin yani cihad etmeden. Çıkış kapıları aramak, bunalımlardan kurtulacağımızı zannetmek, Allah'ın yardımına muhatap olmak mümkün değildir. Allah'ın sünneti bunları değerlendirir. Kul dua edecek, Rabbi de duasına icabet edecektir. Hani çirkin şekilde nice şarkı sözleri var. Onlardan bir tanesi, e, belki şimdilerde söylenmiyor bu e, parça... E, Ah demeden vah demeden versin Tanrı istemeden diyordu. Öylesine hizmetçi şekilde kabul ediyor ki Allah'ı Tanrı ifadesiyle ah demeden vah demeden versin. Yani beyimiz veya hanımımız e, her şeyiyle e, Allah'ı kendisine hizmetçi kabul eden, e, sebeplere yapışmaktan, kulluk bilincinden, gayret vesayiden, e, Allah'a yaklaşmadan, e, Gayretinden, mücadelesinden uzak olacak. Allah da buna hizmetçilik yapacak. Her şeyini istemeden bile serecek. Allah aslında nice şeyleri biz istemeden bile var etmiş. Gözünüzün bedeli kaç paradır? Kulağınızın, aklınızın bedeli kaç paradır? Diye kendi kendinize sorsanız, Allah parayla değişemeyeceğimiz nice nimetler var etmiş bizim içimizde. Dışımızdaki nimetleri bir görün, düşünün. Binlerce meyve veya yiyecek çeşitlerini hesaba getirin. Güneşin, ayın hizmetimizde olduğunu, bütün hayvan ve bitkilerin aslında bize yardım ettiğini, diğer insanların da şu veya bu şekilde bize yardım ettiğini, Allah'ın bu şekilde onları yarattığını bir verin. Biz yaratılışta zaten Allah'ın bolca nimetlerine muhatap olarak gelmişiz. O yüzden e, bilinçli olarak yaptığımız her şeyde, Allah'a yaklaşmakla alakalı Allah'la ilişkiyle alakalı konularda Öncelik Artık bilinçli olarak Bize aittir Biz Allah'a birazcık da olsa yaklaşacağız Dolayısıyla Allah'a bir adım yaklaştığımızda Allah bize bir arşın yaklaşacak Biz e, Yürüyerek Allah'a doğru gidersek Allah koşarak cevap verecektir Buhari hadisi olarak Hadiste ifade edildiği gibi Kul Allah'ı zikredecektir Zikredecektir, hatırlayacaktır, unutmayacaktır Onun kitabını okuyacak, ona ibadet edecektir Zikrin anlamlarından bir kısmı bunlardır O zaman Allah da kulunu zikredecektir Bakara suresi 152'de böyle ifade edilir O yüzden ilişkilerimiz tekrar edelim Öncelikle bize ait olmalıdır ee, Hani bazı fakirler veya dilenciler bazı insanlardan bir şeyler isterler Onlar da Allah versin derler ya da kendilerinin e, zengin olduklarında e, insanlara, e, dine yardım edeceklerini söylerler. Hayır, bu yanlış bir anlayıştır. Allah'ın verdiği kadar, para yönüyle de, imkan olarak da, verdiği kadar verdiklerinden infak edeceğiz ki, Allah verdiklerimizi bereketini artırsın, ziyadeleştirsin. Allah daha çok versin. Yoksa Allah bana versin, Ondan sonra ben insana vereyim diye sıralamayı bozarsak, önceliği kendimizde değil Allah'a ait olduğunu e, Allah kul arasındaki ilişkilerde değerlendirirsek, Allah vermeyecektir ya da Allah'ın verdiği bizim için nimet değil, bizim için bela olabilecektir. Allah iman edip salih amel işleyen kullara daha önceki ümmetleri hakim kıldığı gibi yeryüzünde halife kılacaktır. ...dinlerini yerleştirip koruyacak... ...yani onlara devlet nimetini de ihsan edecektir. Yeter ki... ...sadece Allah'a kulluk ve ibadet etsinler... ...hiçbir şeyi ona şirk koşmasınlar. İşte o zaman Allah onları... ...zafere ulaştıracak... ...devlete liyakat kesbettiklerinden... ...halifelik nimetlerini verecektir. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Nur suresinin 55. ayetinde. Dolayısıyla biz... Allah'a ibadet edip ona hiçbir şey şirk koşmaz isek Allah devlet nimetini de diğer insanların üzerinde halife olmak özelliğini de bizi güçlendirmek korkularımızdan emniyete çıkartmak durumunu da bize kendisi ihsan edecektir. Nur suresi 55. ayette ama biz görevimizi, görevimizi yaparsak halkımız hani e, atasözü olarak e, zahmetsiz rahmet olmaz derler. Dolayısıyla zahmete katlanacaksın ki rahmete nail olabilesin. Elbette Allah sebeplerin mahkumu değildir ama dünyayı bir sebepler kanununa bağlı kılmıştır. Allah'ın takdiri dilemesi öyledir, hikmeti o yönüyledir. Hani halk ne der? Yere eken göğe bakar der. Yere ekmeden göğe bakmışsın, göğün yerden kendiliğinden bir şeyler bitirmesini beklemişsin. Allah kadir değil mi? Elbette kadirdir ama böyle dilememiş. Sen ekeceksin ama ekmen mutlaka şu kadar şöyle güzel ürün almana garanti değildir. Allah dilemezse o ürününden güzel neticeler elde edemezsin o ektiğin tohumdan. Ondan sonra göğe bakacak yani dua edeceksin Allah'tan yardım isteyeceksin. Sebeplere yapıştıktan sonra yere bir şey ekmeyen kimsenin göğe bakıp yağmur ve rahmet bekleme hakkı da yoktur. Tarlaya tohum ekmeden yani fiili dua yapmadan kimsenin Allah'tan ekin istemesi yani fiili dua işle, yapmadan kavli dua yapması doğru olmaz. Çünkü sünnetullah dediğimiz Allah'ın kainattaki değişmez kanunları hep bu sebep sonuç ilişkilerine oturtulmuştur. İşte aynen böyle kul Allah'a yani onun dinine yardım edecektir. Ensarullah olacaktır ki o da kuluna yardım etsin. Niye bugün? Allah'ın yardımı üzerimize gelmiyor. Müslümanlara Allah yardım etmiyor. Müslümanları kafirlerin önünde galip kılmıyor. izzet ve onur vermiyor. Aziz Müslümanlar di diyen hoca aslında biraz yalan söylüyor. Hiç de aziz değil Müslümanlar. Yani güçlü değil. Yani galip değil. Niye böyle oluyor? Allah Müslümanları sevmiyor mu? Kafirleri daha mı fazla seviyor? Hayır. Allah vaadinden zerre kadar caymaz... Müminlerin dostudur, müminlere yardım edecektir. Ama sen onun sebebi olarak Allah'a yardımı öncelikleyeceksin. Kapıyı açacaksın, fiili duanı yapacaksın, sebeplerine yapışacaksın da Allah ondan sonra yardımını üzerimize versin diyebileceksin. Evet, iman edenler kendilerinden önceki müminlerin Sünnetullah gereği başından geçen sıkıntılara göğüs gelecektir. Ve Allah'ın yardımı ne zaman diyen tavırları dilleriyle ve halleriyle o yardımı beklemeye hak kazanacaktır ki Allah'ın yardımı yakın olsun. Bakara suresi 214. ayette ifade edildiği gibi. Çünkü Allah'ın yardımı olmadan dünyada hiçbir başarı muvafakiyet yoktur. Özellikle müminler. Kafirlere ait sünnetullahın kendileriyle alakalı e, sünnetullah'tan farklı olduğunu bilmek durumundadırlar. Kafirler için sebep, kan netice kanunu tümüyle işler. Onlar yaptıklarının karşılığını alırlar. Ama müminler böyle değil. Müminler gerçekten iman etmiş, Allah'a, Allah'ın dinine yardım ediyorlarsa yaptıklarının binlerce katı fazlası olarak dünyada da Allah'ın yardımına muhatap olurlar. Azken çoklara üstün gelirler, azları bereketlenir, kendi güçleri az bile olsa Allah'ın gücü ile onlar bütün dünyayı korkutacak seviyeye yükselirler. Ama bunun tersi de mümkündür. Allahla alay ediyor gibi görevlerini ihmal ederler. Her şeyi hazırdan Allah'ın yapı vermesini beklerlerse, fiili dualarını terk ederler, sebeplerine yapışmazlarsa, Allah'a yani Allah'ın dinine yardım görevini ihmal ederlerse, Allah onları kafirlerin önünde perişan eder. Hani hadis şerifte siz çok olduğunuz halde selin önündeki çerçöp gibi olacaksınız denilen e, durum. Aynen bu konunun değişik bir izahıdır. Dünyayı çok sevdiğiniz ölümden çok korktuğunuz zaman Allah'a yardım Allah'ın davasına yardım için aman zahmetim olmasın aman sıkıntısı bana ulaşmasın aman rahatım kaçmasın aman hapis veya eziyetler fakirlik veya sıkıntılar bana bulaşmasın diyerek Allah'a Allah'ın dinine yardım konusunda kendimizi geriye çekersek Allah da bizi toplumdan geriye itecektir. Hristiyan ve Yahudilerin elinde çerçöp gibi oyuncak haline gelebileceğiz. İşte İslam alemi diyebileceğimiz aslında Müslümanların alemi. Ee, İslam için en küçük çapta bir noksanlık atfedilmemelidir. O yüzden Müslümanlar alemi demek daha doğru. Ee, bize Allah'a yardım konusunda insanların görevlerini yapmadıklarından Allah'ın yardım etmediği, perişan ettiği bir tablo olarak e, bu konuyu her an ders olarak vermektedirler. Evet. Zafer yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'ındır. Müminlerin bunu bilmesi lazım. Müminler için zafer sebep netice kanunuyla e, izah edilemez. Müminler silahı çok e, silaha çok sahip olarak sayıyı çok artırarak gücünü, tekniğini e, diğer kafirler gibi aynı oranda veya onlardan daha fazlalaştırarak galip geleceğini zannediyorlarsa Kur'an'ı okumamış demektirler. E, Allah'a yardımsız başarıya dünyada kavuşacağını iddia eden kafirlerin sünnetullahını istemek durumdadırlar. Çünkü tekrar edeyim, Ali İmran suresinin 126. ayetinde de başka ayetlerde de ısrarla vurgulanır ki, zafer Mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'ındır. Galibiyet Allah'ın yanındadır. O dilediğine verir. Bedir'i de o vermiştir, Uhud'u da. Bazen Uhud'la verilen şey Bedir'den daha büyük olabilir ders ve ibret almak açısından. Allah'ın bazen verdiği bela veya musibet, fakirlik veya hastalık insanlara karşılığında güzel görülen, hayır zannedilen hususlardan daha faydalı olabilir. Hoşlandığımız nice şeyler vardır ki bizim için aslında şerdir. Hoşlanmadığımız nice şeyler vardır ki bizim için hayır olabilir. Bakara suresinde ayet-i kerimede ifade edildiği gibi. O yüzden Allah'ın dilediğine yardım edip zafer vereceğini bilmek zorundayız. O dilemeden zafere, galibiyete, yardıma bir mümin ulaşamaz. Allah dilerse peygamberlerini bile bu galibiyetten e, mahrum ey, eylemiştir. ...onlara zulmettiği için değil... ...onlara öyle imtihan verdiği içindir... ...hidayet Allah'ın elinde... ...950 sene peygamberlik yapan Hazreti Nuh'a... ...dileseydi... ...bütün dünyanın Müslüman olacağı... E, ...hidayet imkanlarını... ...vasıtalarını verirdi. ...Allah kimi peygamberlerine böyle... E, ...imtihan etmiş... ...kimilerini... E, ...hatta kafirlerin öldürebileceği şekilde... ...Yahya ve Zekeriya aleyhisselamlar için... E, ...değerlendirildiği gibi... ...öyle bir dünyada mağlubiyet vermiştir. Bazı peygamberlerine de... ...büyük bir güç imkan vermiştir. Söz gelimi... ...Hazreti Peygamberimiz... ...52 yaşında Mekke'de vefat etmiş olsaydı... ...başarısız... ...işte... ...çok az sayıda insanın kendisine iman ettiği... ...ve büyük ihtimalle de... ...52 yaşında vefat etseydi Peygamberimiz... ...ondan sonraki fakir, garip ve çoğu... ...köle olan... ...fazla imkanı olmayan e, Müslümanların kafirler tarafından yok edileceği de düşünülebilirdi. Başarısız bir insan portresi olabilecekti. Ama bu dünya açısından başarısızlıktır. Bütün peygamberler esas bakış açısıyla, ilahi özellikler e, ile vazifelerini, kulluk görevlerini yapmasıyla başarılıdırlar, galiptirler bu yolda mağlup da olsalar. Allah yolunda olan insanın, Allah nazarındaki ölçülerle mağlup olması, başarısız olması diye bir şey söz konusu değildir. Yani başarı, zafer, galibiyet, devlet, nimet e, meselelerini biz dünyevi açıdan mı değerlendiriyoruz yoksa Kur'ani açıdan Allah nazarındaki değerleri açısından mı gündeme getiriyoruz? Hani bir hadis-i şerife denilir ya dünyanın sineğin kanadı karar değeri olsaydı Allah onu kafirlere, kendi düşmanlarına, firavunlara hiç koklatmazdı. Dolayısıyla dünya nimetlerine sahip olmak veya çok sayıda maddi güce sahip olmayı başarı veya galibiyet diye değerlendiren insan, Kur'an talebesi üzere sınıfta kalmış insan demektir. Evet, Allah ancak dilediğine yardım eder, zafer verir. O dilemeden galibiyet ve başarı yoksa, Müminler için esas sünnetullah böyleyse, Rum suresi 5. ayette böyle deniyor, öyleyse biz, Allah'a yardım edeceğiz ki Allah'ın yardımı üzerimize gelsin. Allah dilediğini yardımı ile destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük ibret vardır denilir. Ali İmran suresinin 13. ayetinde. Allah yardım eder, destekler, güç verir ama dilediklerine yapar. Bu dilediklerinin kimler olduğunu Kur'an'da vasıflarıyla söylemiş. Dolayısıyla biz onun dilemediği insanlar olarak... Zafer ve Allah'ın yardımını istiyorsak yanlış kapı çalıyoruz demektir. Müminlere yardım etmeyi Allah üzerine bir hak olarak almıştır. Ama görevini yerine getiren müminlere. Rum suresi 47. ayette maal olarak bunlar söylenir. <gülüyor> Yine iman edip mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda savaşanların günahlarını bağışladığı, onları cennetlere koyduğu gibi Allah onlara sevecekleri başka bir şey daha vaat eder. Allah'tan yardım... ...ve yakın bir fethi... ...kime? İman edip... ...mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda... ...savaşanlara... ...dolayısıyla Allah'a yardım edenlere... ...Allah... ...ahirette güzellikler vaat ettiği gibi... ...hoşlanacağımız bir şeyi de vaadeder eder ki... ...o da Allah'tan bir yardım... ...ve yakın bir fethi... ...nasrun minallah ve fethun karib... ...saf suresi 10 ila 13. ayetlerin maali... ...evet...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 ...yaptığı işlerde haramlar bulunan... ...Allah'ın emrettiklerini... ...değil yer yer yasak ettiklerini de... ...din adına veya... E, ...görev icabı, hizmet icabı... ...yapan insanlara... ...Allah niye yardım etmiyor? İşte bundan dolayı... ...sen yaptığın iş ile Allah'a yardım... E, ...kavramına... ...Allah'ın dinine, Allah'ın davasına yardım etme... ...özelliğine giriyorsan... ...Allah sana katıksız yardım edecektir. Evet... Sahabeyi söylüyordum, onlar öncelikle Allah'ın dinine yardım ettiler, Allah da onlara yardım etti. Onlar öncelikle kendileri Allah'a doğru adım attılar, Allah da onlara daha fazla e, imkan verdi, e, fırsat verdi, güç verdi. Onlar önce ilahi yardıma, zafer ve devlete liyakat kesbettiler, buna layık olduklarını Allah'a, Allah'ın dinine yardım ederek gösterdiler... Allah da onlara kapılarını açtı. Peki günümüz insanı niye böyle değil? Ee, az önce de e, ifade etmeye çalıştım. Günümüz insanı hazırcılığa, kolaycılığa, görevlerini ihmal edip haklarını öne çıkartmaya, özgürlüğünü savunup sorumluluktan kaçmaya kendisini adapte etmiş. Yine günümüz insanı her şeyi eleştirip kendi nefsini savunmaya, cihat gibi Allah'ın yardımına ulaştıracak vesilelere yapışmamaya, dünyevileşip ölümden korkmaya meyyal olduğu için, bu özellikteki insanlara da Allah'ın yardımı gelmeyeceğinden, sünnetullah bunu gerektirdiğinden, Müslümanlara Allah'ın yardımı e, yeterli oranda gelmiyor, gelmemesi de bu özelliklerle Müslümanların suçudur. Yoksa haşa, Allah bizden önceki ümmetlere nasıl yardım ettiyse, Bizlere de yardım etmeye, biz ona yardım ettiğimiz müddetçe söz vermektedir. Vaadinden zerre kadar da Allah caymaz. Allah'ın yardımı hangi şartlarda gelir? Kur'an bu sünnetullahı birçok ayette belirtir. İşte bunlardan bir, bir iki tanesini söylersek. Bakara suresi 214. ayeti daha önce hatırlattım ama meal olarak tümüyle vereyim. Ey müminler yoksa siz, sizden önce gelip geçmiş kavimlerin başlarına gelenler, ...size de gelmeden cennete girivereceğinizi mi zannediyorsunuz? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokundu ve onlar öyle sarsıldılar ki... ...peygamber ve onunla beraber iman edenler... ...nihayet Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demeye başladılar. İşte o zaman onlara şüphesiz Allah'ın yardımı yakın denildi. Bakara 214. Allah'ın dinine, Allah'ın davasına yardım etmekte... Olanca güçlerini seferber edip, bunun gerektirdiği ateşten gömlek giymeyi onlar bütün sıkıntı ve sarsıntılarıyla üzerlerine aldılar. İşte ondan sonra Allah'ın yardımına muhatap oldular. Bu ayette eşsiz bir terbiye örneği var sayın dinleyicilerim. Müslümanlara dünyada, dolayısıyla dünyada olunca ahirette de başarılı olmanın yolu, İman ve cihatla çalışmak, çabalamak, Allah yolunda sıkıntılara katlanmak, güçlüklerden yılmamak, daima tembelliği, zevki, sefayı, eğlenceyi tercih eden, nefsin hevasından, şeytandan uzak olmak gerekir ki, Allah da böyle Müslümanlara yardım etsin. Sıkıntı çekmeden, cihat etmeden, kurban vermeden, ...zafere ulaşamaz müminler... ...cennete giremezler... ...dünyada da ve ahirette başarılı olmak için... ...bizden önceki ümmetlerin başına gelen... ...Allah'a yardım etmenin getirdiği sıkıntılar... ...bize de gelecek ki... ...Allah'ın yardımı gerçekleşmiş olsun... ...bu konuda... ...beni etkileyen bir hadis-i şerifi... ...ifade etmiş olayım... ...sahabenin bir tanesi peygambere... ...bir toplum içerisinde diyor ki... ...ya Resulallah seni çok seviyorum... ...peygamberimiz... Bu söze dikkat çekmek için bu sözü söyleyen sahabiye dönüyor. Ağzında ne çıktı duydun mu diyor. Adam kendisini toparlıyor, düşünüyor. Tekrar bilinçli olarak ya Resulallah vallahi seni çok seviyorum bunu söyledim diyor. Peygamberimiz tekrar ağzından ne çıktı kulağın duyuyor mu diyor. O adam da vallahi ya Resulallah seni çok seviyorum bunu söyledim bunu söyleyeceğim diyor. Peygamberimiz bundan sonra. Diyor ki, öyleyse, öyleyse fakirlik zırhını kuşanmaya hazır ol. Beni seven insanlara fakirlik, dağdan selin hızla indiği gibi hızla inecektir. Çünkü Allah Resulü'nü, Allah'ı, Allah'ın davasını, dinini sevmenin getirdiği bedel ödenmek durumundadır. Siz seviyorsanız, sevdiğinizin yolunda, sevdiğiniz daha az sevdiğiniz şeyleri feda etmek zorundasınız. Çocuğunuzu seviyorsanız, çocuğunuz yolunda bazı zahmetlere, sıkıntılara katlanacaksınız. Allah'ı seven, Resulullah'ı seven, onun yolunda elbette zorluklara sınanacak, o bedellerini ödeyecek ki Allah da dünyada ve ahirette yardım etmiş olsun. Evet. Hadis-i şerifte nasılsanız öyle idare olunursunuz buyruluyor. Biz gerçekten güzelliklere layık olmuş olsak o şekilde yönetimimiz, o şekilde sokağımız, çarşımız, kanallarımız, eğitimimiz vesairemiz olacaktır. Bir toplum kendindeki özellikleri değiştirmedikçe Allah da onları değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi artık onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur diyor Ra'd Suresi 11. ayette. Sayın dinleyicilerim. Elbette Allah adildir, zerre kadar zulmetmez, vaadinden zerre kadar caymaz, hak edene hak ettiğini hak ettiği kadar verir. Hatta hak etmek için, liyakat kesbetmek için gerekli gayreti gösteren mümin kimselere lütfuyla da muamele eder, fazlaca nimetler ihsan eder. Önemli olan mümin kulların kulluk bilincidir. Ensarullah kavramına e, bilinç olarak, bilinçli olarak Vakıf olmaktır. Allah yolunun yardımcıları olma, Göreviyle kuşanmaktır. İnsan Allah'a doğru adım atar atmaz, Allah kendi kapılarını açacak, Dünyada izzet ve devlet, Ahirette sonsuz nimet ve cennet lütfedecektir. Yeter ki biz, Ensarullah bilincine ulaşalım, Allah'a, Allah'ın dinine, Allah'ın davasına yardım etmekle, Sorumlu olduğumuzu, Allah'ın yardımı için kaçınılmaz sebep Sünnetullah olarak bu görevi yerine getirmemiz şuuruna erelim. Allah'ın yardımını istiyorsak görev bize düşüyor. Allah'ın dinine yardım etmek. Hepiniz hayırla kalın, güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim. Kur'an kavramları. Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan.